Bismillah, aleyhi, Birinci dersin üçüncü e, oturumu on alıştırma. <gülüyor> Şefaullahu, haza du'aun. Şefaullahu cümlesi mazi fiille gelmiş. Bu bir duadır. Vel <gülüyor> fi huna mustaqbilun fil <-mâna> Buradaki mazi fiil ki o şefa fiildir. Manada müstakbeldir. Gelecek zamana aittir. Gelecek zaman ifade eder. Dolayısıyla cümlenin manası Allah'a şifa verdi değil de dua manasına Allah'ına şifa versindir. Demiştik bundan önce de çeşitli vesilelerle tekrar hatırlatalım. Mazi fiil ve muzarihi fiiller dua manasına da kullanılabilir. Muzari fiile bir örnek verelim. Mesela Hapşırana yer hamu kellah demes, yer hamu, rahime yerhamu. ke sana, Allah sana rahmet etsin. Burada da ikmuzari fil, dua manası. Ha, misalen <gülüyor> axara <gülüyor> minet dersi lil fi yufi dud dua dua ifade eden Mazi fiil için başka bir misal getirir. Ders de var, bir tane daha. Dua manasına, mazi fiille. Onu yazacaksınız, bulup yazacaksınız. Şimdi söylemiyorum, tek olduğu için söylemiyorum. Başka yok, bir tane vardı. Yunfel fi'lul maadillezi yufir du'a billâ nahwu la faddallâhu fâkeh. Dua ifade eden mazi fiil, la ile nef yunlu. Olumsuz yapılır. Olumlu olduğu zaman dua. Olumsuzu da var bunun. Yani beddua manası da var. Başına la getirilerek beddua şekline çevrilebilir diyor orada dipnotta. La faddallahu fâke. Allah ağzını dağıtmasın, ayırmasın. Allah senin ağzını dağıtmasın. Olumlu olduğu zaman dua, olumsuz olduğu zaman beddua. Nasıl olumsuz yapılır? Başına la dahil edilerek. İthnaşar, on ikincisi hel min su'alin Aslı hâzihil cümleti hel min sualin indeke. Hel min sualin parçada geçmişti. Öğretmen öğrencilerine sormuştu. Bunun manası sorun var mı diye tercüme etmiştik. Bu cümlenin aslı hel min sualin indeke. Senin bir sualin var mıdır? İndeke ile birlikte kullanılacak şekilde ve hunâ min burada min zâittir fazlalıktır dehalet alel mübtedaî mübtedanın başına dahil oldu mübtedaya girdi ve min şurûti duhûlihâ onun dahil olmasının şartlarındandır iki tane şart saymış aşağıda yani zâid min'in zâid olarak fazlalık olarak kullanılmasının iki tane şartı varmış onlar neymiş en yes bihâ nefyun ev nehyun em istifhamun bihel zayet olarak kullanılmasının birinci şartı ona nefi yani olumsuzluk veya nehi yani yasaklama veya hel ile istifam edatının başına geçmiş olmasıdır. Demek ki min sualin diyebilmemiz için başında ya yapma etme manasına nehi olacak veya yapmıyor, etmiyor manasında olumsuz nefi olacak veya hel gibi bir istifa medat olacak. İkincisi ise <gülüyor> ey yekune mecruruha nekiraten. Ziyade olarak gelen minden sonraki mecruru harf-i cardirmin onun sonundaki, ne yapar? Kesralar. İşte o mecruru nekir olacak. İkinci şart da bu. es suale olmaz. min su olduğu gibi. min es suale olmaz yani. Mine suali olursa min gelmez oraya Min sualini olacak. İki tane şart varmış. Birincisi bu zahit minden önce olumsuzluk, yasaklama veya soru edatı başla geçecek. İkincisi bu minden sonra gelen kelime nekir olacak, muarif olmayacak. kevvin cümelen ala gırarihi <gülüyor> müstamilenil Tilleti beynel gavseyni. Parantez arasındaki kelimeleri kullanıcı olarak onun benzer üzere cümleler oluştur. Yani minin zayit olarak kullanıldığı örneklerin benzer üzere cümleler oluştur. El-mithal hel-min sualin soru var mı? Minin iki tane şartına hemen burada bir daha tekrar değinelim. Minden önce istifa edatı hel gelmiş. Bir inşaat yerini bulmuş. Minden sonra gelen kelime de nekir olmuş. olmuş. İkinci şart da bulmuş. Evet. Bu ikisi olmazsa zahid olarak gelmez. Zahid ne demek? Kelime bulunur, hareket bulunur ama manada bir etki olmaz. O yokmuş gibi tercüme edilir. Anladım. Sorudan var mı diye tercüme etmeyiz. Soru var mı diye tercüme edilir. Ama bu iki şartı taşıyorsa evvelindeki ve ahirindeki kısım olarak o zaman bunun fazlalık olduğunu alacağız ve cümlenin tercümesine katmayacağız o kelimeyi. Mesela Haberun kelimesini böyle bir cümle şekline çevirelim. Hel min, haber. Hel min haberin. Hel min haberin. Mesela, evet. İlk şartta istifam demişti. Onun dışında nehi veya nefi de demişti. Ma esma'u min haberin. Haber işitmedim. Dinlemedim. Nefi gelmemiş mi? Yani. Bir tane nehi yapalım o zaman. Yani. La tesma. U. Min haberin, min idâtin. Radyodan haber, dinleme. Bu da nehi ile geldi. Yani hep istifa edatına takılmayın. İstifam da olabilir, nefi de olabilir, nehi de olabilir. Üçü de olabilir. Tamam O zaman şöyle yapalım. Bu üç cümleden birini istifam, birini nefi, birini nehi şeklinde yapın. İkinci şart neydi? Kendisine sonra gelen kelime, yani haber, cedid ve mezid bunlar da ne kere gelecekti? O şartlara dikkat edin. Bir kısım şey daha söyleyecektim bu hususta. Üçüncüsünün örneği var ya, mezidun. Ona ben Kur'an-ı Kerim'den bir tane örnek vereceğim. Gaf suresi 30. ayette allah Teala buyuruyor ki, يَوْمَ نَقُولُ helim هَلِمْ ve وَتَقُولُ هَوْ مِنْ mezid. Biz cehenneme doldun mu dediğimiz gün o daha var mı? Fazla var mı diyecek. Ve tequlu hel min mezidin. Ziyadeli min'in bir örneği oldu. Hel min mezid? Fazla var mı? Daha var mı? diye soracak. Allah Teala o gününü azabından korusun, ateşinden korusun. Salise aşara 13.'sü ledeyye alün bu da parçalara geçmişti. Leda, inde manasına mekan zarfı olarak kullanılır demiştik. Ledeye sualin bir sorun var. Inde gayri akil bir şeyin, bir nesnen var demek için kullanılırdı. Li, harbiceri, akil bir şeyin var demek için kullanılırdı. Inde de, leda da aynı manada, aynı şekilde ortak kullanılabilir. Burada ledeyye sualin, benim bir sualim var manasına gelir. Bunu açıklıyor. Le zarf-ı mekanin bi mana inde. Le kelimesi inde manasına mekan zarfıdır. Yanında, katında, indinde manalarında. Ve tuk lebu elifuhu ya en ma'a kema tuk lebu elifu ila ve ala. Ve onun elifi Ledan sonundaki ya var ya elifin maksuredir o işte o kastımız, eliften kastımız odur. Zamirle beraber ya'ya ya dönüşür, galb olur. Yani kendinden sonra bir zamir olursa leda, leda edatından sonra bir zamir olsa, bir zamire muzaf olursa bu durumda o ya dönüşür. Ne gibi? kema, tuk, lebu elifu, ila ve ala ila ve alanın elifinin dönüştüğü gibi. Fetegul ve dersin ki ledeyhi ledeyke ledeyye ileyke gibi iladaki metarfiya neye dönüşüyor? İleyke yye dönüşüyor. Aleykum aladaki metarfiya kumla birleşince zamirle birleşince aleykum yeye dönüşüyor ya buradaki ilave aladan kastı o Nasıl onlara bir zamir bitiştiği zaman metarifi ya y'ye dönüşüyorsa leda'dan sonra bir zamir olur. Dolayısıyla o zamire muzaf olursa leda kelimesi bu durumda da leda'ke olmaz da lede'ke olur. Lede'li olur. Maksur ya'sı y'ye dönüşür. Ve iley kelimesi lete al sana misaller. Vecehtu ledel babi onu kapının yanında buldum. Cümlesinde leda inde manasına geldi. Elbab ise zamir değil de zahir isim. Bundan dolayı ledadaki elif-i maksure yaya dönüşmedi. Ledelbab oldu. Ma zâ Yanındaki nedir? Yanında ne var? Ve fit tenzili. Tenzil ne demek? İndirilen şey. Yani Kur'an. Kur'an'da da bir örneği var. Vele deyna kitabını yemti bu bilhak Suresi 62. ayette bizim yanımızda hak ile konuşan bir kitap vardır. Vele deyna Nazamir dolayısıyla ledâda elif maksure ye dönüştü galip oldu. Bir başka örnek tenzilden kullu hızbin bir maaledehim ferihun Rum 32. Her hizip, her grup yanındakiyle sevinir, gururlanır. İla ve ala ile benzerliği ne? İla'da da, ala'da da leda'da da olduğu gibi Hümet tarifinden ya var. Elif'i maksure diyoruz buna. Bir zamire muzarf olduğu zaman o ya ye'ye ye dönüşür. İleyke. ilâdan ileyke. Mesela ilel medreseti derken ye olmaz. Alel mektebi derken ye dönüşmez ama aleyke derken zamir olunca ke ya, zamir olunca o ye, ye dönüşür. İleyke ye'ye ye dönüşür. Leda'nın onlara benzerliği bu açıdan. Kendisinden sonra gelen kelime zamirse ye'ye ye dönüşür. Açık isimse elif Maksur olarak kalır. Örneği ledelbab. Birinci cümlede ledadaki met ya ne yaptı? Durdu. Değişmedi. Ama hemen devamda Lede'yke de yeye dönüştü. Rabi Aşar ma zıttul meridi Meridin zıttı nedir? Yapacaksınız haftaya inşallah bilinize. Bütünler size. Kâmi Aşar hati madi el Gelen filerin mazisini getir. Yah milu yet luu يَقْرَبُ يَمْتَقُ Yahmilu Taşıyor. Taşıma. Yüklenme, taşıma. يَطْلُبُ تُلُوء etme. Doğma. Yani anneden doğma değil de güneşin, ayın, yıldızın ahire o şeylerin doğması. يَحْتُبُ Hıtap etme, konuşma. <gülüyor> Hutle verme yani. يَغْرُبُ ya, yatluğunun zıttı. Garp'tan aşağı doğru inme, batma. يَقْرَبُ yakınlaşma yanaşma garaba yakını garibun bunadan yeng teku netagay 16 hati mufrade hadil esma'i bu isimlerin müfredine getir kurumun sukara malaiketun me'anim yanlarını müfredlerini yazacağız hati cem'a hazihi'l esma'i bu isimlerin cemiyesine getir Amun, tıflun, sahihun, mütezevvicun, hız bun, imamun, amun sene, tıflun tıfl çocuk, sahihun, sağlam sahih doğru, Mütezevvicun, evli, hız bun hizip grup parti fırka, 18 dehal tü müdiri müdürün üzerine girdim gibi. Anlaşılan cümle: Ey Dehaltü Mektebel Müdürü vehuve fihi. Müdür odasındayken, onun bürosuna girdim. Burada onu ifade eder. 19 Eka Me Lis Salati. Namaz için ikametti. Kamet getirdi cümlesinde. Eka Me'nin muzarısi yuqimu. Ve emru emri ise ekimdir. Eka Me yuqimu ekim ziyadeli baplardan şu an bu şekilde ezberleyin İnşallah bunları ders olarak göreceğiz aslı kâmedir 20. mel farku beynel abdi vel ubeydi abd ile ubeyt arasındaki fark nedir mesmu sigatil ubeydi fissarfi sarf da ubeyt sigasının ismi nedir madar tamam sige, sige, sige, sige. aynı manada aynı evet bu beyit bu ne diye isimlendirilir so. vesal tul medinete Medine'ye ulaştım ve vesaltu ilal medineti tilah ma sahihun ile medine Medine'ye ulaştım ikisi de söylemek caizdir kilahma her ikisi sahihun doğrudur yani vesal ile aynını kullanılabilir, ilas da kullanılabilir. Vesal tul veya vesal tul ilal medinete silahıma sayın. Herkese saygıdır. 22. Yücmev maanen ana me anin. Mana kelimesi me üzere cem yapılır. Cem edilir. Hake emsileten uhra de misli haza cem'i. Bu cem misali için işte sana misaller. Cariyetün cevarin, cariye kadın köle. Maşiyetün mevashin sürü büyük baş veya küçük baş sürüsü. Dâyyetün da deva'in davetçi davet eden. Nadin nevadin toplantı yeri meclis leyletün leyalin hadihil esma'u ala vezni mefa'ila bu isimler mefa'ilu vezni üzeredir gayre enneha tunevvenu fil ref'i vel cerri ancak bunlar refte ve cerde tenminlenir ve tucerru bil fetahil til ve muqadder fetah da cer yapılır demiş ancak burada bir hata var çünkü aşağıda örnek olarak verdiğim "anin" kelimesi menûs isimlerden. Menûs isimler burada dediği gibi refte ve cerde tenvinlenir, takdiri irapla yarpanılır. Mukadder damme veya mukadder kes olur. Ref ve cer alameti. Nasb alameti ise hatırlarsanız yanın gizlenen yan ortaya çıkmasıyla zahir fethayla Ön örneğini menğus isimlerle ilgili dersi görürken bir dip nokta işlemiştik. Orayı hatırlayalım. Tethbutu ya'ul menğusi fi thelati halatin demişti. Menğus isimlerin ya'sı üç halde sabit olur. Yani gizlenmez, hasfedilmez. Onlardan birincisi eliflan başına geçerse yani marife olursaydı. İkincisi marifeye muzaf olursaydı. Üçüncüsü ise konumuzla alakalı olan kısım mensup olursa. Bunun örneği de yani kadiyi sordum. Bu örnekteki de qadi seelenin mef'ulu dolayısıyla mensup. Nasb alameti ise zahir fethadır. Aynı zamanda mahsuf olan ya açığa çıkmış sabit olmuştur. Ve aninde aynı kalıptan gelmektedir. Bu sebeple bu Tecrur'u el-fetha-yı kısmını silelim. Onun üzerine tunse bu bil fethati zahirati diyelim. Taqul dersin ki: Lilvabi me'anin kesiratun. Bu cümle me'aninin merfu halinin örneği. Vav için çokça manalar vardır. Cümlesinde me'anin mübteda dolayısıyla merfu. Ref alameti ise mukaddar tamen. El tani ikincisi ta'til vavu li ma'anin Bu cümle ise ma'anin li haricenle mecrur oluşunun göstergesi. Vav çokça manalara gelir cümlesinde ma'anin kelimesi li haricenin dolayı mecrur. Cer alameti ise mukaddar kesra ethalis üçüncü cümle arifu lil wabi meaniyen kethiraten olması gerekir kitapta ise arifu lil wabi meaniye kethiraten olmuş olması gereken arifu lil wabi meaniyen kethiraten niye çünkü meani menkus isim cümle içerisinde arifunun mefoulu dolayısıyla mensup mensupken ya açığa çıkardı ve zahir fetayla mensup olurdu val için çokça manalar biliyorum cümlesinde me'aniyen olacak kesiraten onun sıfatı Subhanekallahumma ve bihamdik eşhedü en illa ente